نكمالو ونستعينه ونتوافره الله من شرور أنفسنا ومن سيات من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له لا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين اتقوا الله حق قاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون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 اما من فقد فاز فوزا عظيما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بعد Değerli Arkadaşlar İmam Ebu Zekeriya Yahya El Nevebi Rahimahullah'ın riyab Salih'in adlı eserini okumaya devam ediyoruz. İmam El aslında adı Muhyiddin, Muhyiddin. Halde kendisi, kendisi bu ismin söylenmesinden hoşlanmıyor. Muhyiddin isminden neden hoşlanmıyor? Yok, ondan dolayı değil. <gülüyor> Muhyiddin ismi arkadaşlar dini, din. dini i̇hya, ihya eden dini ihya eden demek. Aynı Nasuruddin gibi dinine yapan ya, ya, ya. yardım eden gibi. Bu isimler bu isimlerde tezkiye olduğu için ne demek tezkiye olduğu için evet. kişinin kendisini öv, övgü olduğu için bu tür isimlerin kullanılması ne değil? Hoş Değil. Çocuklara bu şekilde muhiddin, Nasuriddin gibi isimleri koymak da doğru değil. İmam Uleyhi da kendisine muhiddin denilmesinden ne yapmazmış? Hoşlanmazmış. Aynı şekilde Şeyh Albani'nin de kendisine Nasuriddin denilmesinden hoşlanmadığı ne yapıyor? Hı. aktarılıyor söylemiyor. Sonra da öyle bir karakter olarak sizlere aktaralım. Geçen hafta en son hangi babı almıştık? Var mı? Uzunca bir bab başlığımız vardı. Bu Evet, babın devamı neydi? Ve Ve min İyilikler yapmaya teşvik etmek. Ve bu yola tevessül etmiş, iyilik yapmaya tevessül etmiş, yönelmiş kimseleri bu yolda seyretmelerine ne yapmak, teşvik. teşvik etmek, onları bu şekilde yönlendirmek Ve bu konuda tereddüt etmemelerini onlara tavsiye edip ciddi olmalarını söylemek. Böyle uzunca bir vaktı. Yani açıklamıştık, geçen hafta söylemiştik. Hayırda yarışmak lazım. Hayırda tez davranmak lazım. Geç kalmamak lazım. Geri çekilmemek lazım. Bu vaktan da bu derslere geç kalmamak lazım. Onu da söyleyelim. Saat 9'dan sonra gelen arkadaşlarımızı bundan sonra cezalandıracağız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 En son dördüncü hadisi almıştık herhalde. Ondan sonra beşinci hadiste durmuştuk, kalmıştık. Beşinci hadisten itibaren devam edelim. İmam Nevi Enes radıyallahu anh'unun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'inden rivayet ettiği Şu hadisi üzerine naklediyor. Diyor ki, Enes radıyallahu anh, Nebi aleyhisselatü vesselam bir defasında اَخَذَا سَيْفَنْ يَوْمَ uhud. Ebu Aleyhisselatü Vesselam Uhud Savaşı'nda ne yaptı? Eline bir kılıç aldı. Fekale, ve şöyle buyurdu. Men ye'kudu minni hâda. Men ye'kudu minni hâda. Bu kılıcı benden kim alabilir? Yani hakkıyla kim alabilir? Kim almak ister? Bu kılıcı alıp hakkını verecek olan var mı aranızda? Bu manada soruyor Aleyhisselatü Vesselam. Fe Sahabeler ne yapıyorlar? Ellerini hemen uzatıyorlar ki kılıcı her biri kendisi almak istiyor. Kullu insâne minhum yekûl ene ene. Sahabedeki hayrı olan hırsa bakın. Her biri <gülüyor> ki ana ana. Her biri ki ana ana. Ben, ben istiyorum yani. Ben alacağım o kılıcı. Kâlefe men bi bihakkihi. Nebi Aleyhisselatu Vesselam diyor ki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 Yani müminin aleykümselam <gülüyor> vermiş olduğu sözünün arkasında durması önemli bir <gülüyor> Önemli bir husus. Bu yüzden aleyhissalatü sorunca hemen men yekuduhu bihakkihi bunu hakkıyla kim alacak? Hakkıyla bunu kim alır? diye sorduğunda ne yapıyor? Hemen herkes verilecek görevin veya verilecek sözün ağırlığını hissederek ciddiyetini gözler önünde tutarak geri çekiliyor. Sahaba Abdullah radıyallahu anhu temen Abdullah radıyallahan ön asılıyor ki ana akhuduhu bi hakkih. Ana akhuduhu bi hakkih. Bu kız için Allah Resulü ben hakkıyla alırım. Ya yani bu kızın hakkını ben ne yaparım? Veririm. Yani Ölümüne ne demek kılıcı hakkıyla almak? Ölüm. Biraz sonra meydana gelecek. Müşriklerle, Mekkeli müşriklerle savaş yapacağımız o meydanda bu kılıçla ne yapacağım? Ölene dek savaşacağım. Ebu Cennet diyor ki, ben alırım ey Allah'ın Resulunu. Fe <gülüyor> akazehu Ebu Cennet radıyallahu olan bu kılıcı alıyor. Fe felakabihi hamel muşrikin Ve bu kılıçla ne yapıyor? Müşriklerin kafalarını Enes radıyallahu anlatıyor. Ne yaptı? Enes kafalarını yardı, kafalarını darbeler indirdi. Burada da gördüğünüz üzere sahabeler hayra karşı hayra yönelik geri adım atmamışlar, geri dönmemişlar. Konuyla ilgili bir teşvik olunca aleyhissalatü vesselam onları teşvik ediyor. Kim alacak bu kılıcı diyor. Halbuki ey falanca sen bu kılıcı al savaşa da gir diyebilir. Ama ne yapmak için? Sahabeleri salih amele teşvik etmek için böyle bir metot böyle bir yol izliyor. Hemen diğer hadisimize geçelim. Ali hani i̇bni, hani ibn-i Adi قال, eteyna enese malik. Zübeyri ibn Adi diyor ki Enes bin Malik'e geldik radıyallahu anh. Tabi Enes radıyallahu anh Nebi aleyhissalatü vesselamın yanında küçük yaştan itibaren hizmet etmiş bir sahabe. Annesinin gelip Peygamberimizin hizmetine verdiği, Medine'de hizmetine verdiği bir sahabe. Ve sahabeler Nebi aleyhissalatü vesselamın kendisine uzun ömür vermesi ve bol mal vermesi ve bol çok evlat vermesi züret vermesi doğasında bulunduğu ve bu doğanın kabul olduğu bir sahabe. Enes uzun bir süre yaşamış bayağı da bir zengin olmuş ve aynı zamanda da bayağı bir çoluk çocuğu olmuş bir insan. Aleyhisselatü Vesselam'ın duasına mazhar olmuş. Hakkında duasının kabul olduğu kimselerden bir tanesi. Tabi sahabelerin arasında uzun yaşayanlardan olduğu için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminden sonra hatta sahabenin büyüklerinin vefat ettikten sonra vefat etmesinden sonra meydana gelen, vuku bulan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 14 asır 13 asır olmasına rağmen ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Yani bana göre şöyle, bence böyle olmalı dememeliyiz. Allah Tala ne diyor? Ee "İn tenâza'tu fe fi şey'in feruddûhu ve in tenâza'tum fi şey'in Şayet bir konuda ihtilaf ettiğiniz zaman, tenazuh ayrılığa düştüğünüz zaman onu ne yaparız? Feruddû ila ve Onu biz Allah'a nasıl götürürüz? O meseleyi, o ihtilafa ayrılar düşürülen meseleyi Allah'a nasıl götürebiliriz? Aleykümselam. Kur'an'a Kur Kur götürerek. Allah-u Teala'nın yeryüzüne indirmiş olduğu, insanlara indirmiş olduğu, göndermiş olduğu kıyamete dek mahfuz korunacak. O kitaba dönerek o ihtilafı ne yaparız? Çözüm ararız. Allah'a götürmek böyle olur. Peki Rasulü'ne nasıl götürürüz? O meseleyi. Hayattayken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 birileri başka bir şey iddia ettiği zaman ne yapmalıyız? Allah Teala bak kardeşim bize buyuruyor ki en tanazat olan bir konuda ihtilafa düştüğünüz zaman, münazata düştüğünüz zaman nahmin ve إِلَ Bu kadar basit. Allah'a ve Resulüne götürün. Eğer gerçekten müminler, Müslümanlar bugün yer bu esası, bu kuralı gerçek manada hayatlarına etmiş olsa artık hayatlarında tahsil etmiş olsalar da hayatlarında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 Yani bu adam zalim. Medine'ye gelmiş, Mekke'ye gitmiş, oraları muhasara etmiş, savaşmış, Müslümanlara bayağı çektirmiş bir insan, biriyaret edecek. Tabi insanlar, yani ne yapalım diyorlar, ne yapmamızı tavsiye edersin, nasıl olacak? Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, ısveru, ısveru, ne yapın? Sabredin. Sabredin. Yani çünkü, durumunuz belli. İçinde yaşamış olduğunuz güç kuvvetiniz belli. Zaman belli, dilim belli, mekan <gülüyor> belli. Size peygamber tavsiyesi olarak ve peygamberler tavsiyesi olarak ne yapıyorum diyor, ne söylüyorum? Isfiro. Sabredin. Fe innehu la yeti zamanun illa vellezi ba'de hu minhu. Sizlerin başınıza gelmiş olan, yaşamış olduğunuz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 gelecek olan günlerden daha iyi olacak. Geçmişteki günleri neyle arayacaksınız? Kütüksüz ediyoruz ya. Bunu <Gülüyor> evet. arayacaksınız. Bunu söylüyor Enes İbni Malik radıyallahu anh. Ve bununla birlikte hani Musa nasıl İsrail oğlanına tavsiye ediyor? Isfiru ista'inu billah. Sabredin Allah. ve Allah'tan yardım dileyin, yardım isteyin. Allah'a gömeyin. Burada Enes İbni Malik radıyallahu anh diyor ki sabredin yani siz fert olarak, birey olarak yapacak bir şeyiniz yok. Ve şunu bilin ve şunu hazır olun ki önümüzde gelen, sizi bekleyen günler şu anda şikayet ettiğiniz günlerden daha serli olacak. Daha kötü olacak. Tabii yani burada şu da var. Hani insanlar bazen böyle ehli sünnet menhecini, ehli sünnet akidesini bilmeyen insanlar diyorlar ki ya işte zulme mi eğeceğiz? zulme karşı sessiz mi kalacağız? Niye haykırmıyoruz? Niye harmıyoruz? Niye sesimizi yükseltmiyoruz? Burada da demin söylediğimiz usul ve kaideyi söyleyeceğiz. Biz yani bu konuda iftirafı düşürdüğü zaman neyin bizim maslahatımıza, çıkarımıza olduğunu, neyin bizim zararımıza olduğunu bu konularda ne yapmış değil? Açıklamış. Din belirlemiş.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 mağruf olan, Allah'a isyan olmayan şeylerde itaat etmenin gerektiğini gibi aleyhissalatü vesselamlar. Hadisler var, sözler var. Heres bin Valid diyor ki, devamında Semih tuhu min nebiyyukum sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ben bu hadisi diyor kimden duydum, kimden işittim? Rasulullah <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim diyor. Yani bizler şunu da göz önünde bulundurmamız lazım arkadaşlar. Yani bugün bakıyorsunuz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 allah Teala onun diyor ya وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِم۪ينَ Bizler zalimleri, birbirlerine ne yaparız? <gülüyor> Yöneticiler kılarız. Veliler kılarız. Başlarında görevliler sorumlular kılarız. Ya sen zalimsen. Nefsine zulmeden, ailene zulmeden, çevrene zulmeden, işçine zulmeden bir insansan. Senin başına gelecek olan da ne olacak? Zalim olacak. Ali radıyallahu anh'dan aktarılıyor, rivayet olamıyor. Diyor ki, ya işte ya neden sana böyle kuruc ediliyor, başkaldırılıyor, Ebu Bekir'e Ömer'e böyle olmamış, neden? Dediğimde, diyor ki Ebu Bekir ve Ömer'in halkı tebası bizlerdik. Siz de diyor, bizlerin Ebu Bekir ve Ömer'e olduğu gibi olun ki bizler de size Ebu Bekir ve Ömer'in olduğu gibi ne yapalım? Muamele edelim. edelim, olalım. Ha buradan ne anlaşılıyor? Yani bizler nasıl olacak? Tam tabiri caizse, ceirimiz kaç paralıksa ona göre de başımıza neler geliyor. Yöneticiler geliyor. Yani bizler başımıza gelen yöneticilerin değişmesini istiyorsak değişim nereden başlamalı? Halktan, vatandaştan başlamalı. Yani yöneticiler değiştiği zaman o, o halk ne yapmaz? Değişmez. O halk düzelmez.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 Aynı şekilde bozulmalar hangi yönde olacak? Mala tevecüh etme, maddeye, paraya yönelme, kalbin ona aşırı bir şekilde meylederek kalpte onun sevgisini yapması, mal sevgisi kendine büyük bir yer bulması gibi şerli, fitneli şeyler olacak. Nebi Aleyhisselatü vesselam diyor ki: "Vallahi mal fakra أخشى عليكم" Sizler hakkında diyor. Sizler adınıza endişe duyduğum şey fakirlik değil diyor. Benim bunda bir endişem yok. Ancak diyor: "Ve inneme akhsha aleykum an taftaha aleykum ad-dunya fetanafasuha kama tanafas min qablukum fetuhlikukum kama ahlaktukum." Diyor, korktuğum şey fakirlik değil sizin adınızda. Korktuğum en fakirlik değil. Sizin adına duyduğum en temelendiğim dünyanın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 yani bundan korkuyorum bu hadisi İmam rivayet ediyor bugün de aynı şeyi görüyorsunuz arkadaşlar yani insanlar mal sevgisi olunca dünya sevgisi olunca bakıyorsunuz ki her şeylerini feda etmeye hazırlar çoluk çocuk için grubete gitmeye yaşamış olduğu toprakları terk edip uzaklara çalışmaya gitmeye günde 15 saatini 16 saatini 18 saatini vermeye hazırlar dediğin zaman, hadi bir sene ömründen, iki sene ömründen ayırla ilim talebet Falanca yere git, alimlerden ders oku. Arapça öğren. Veya gününün en az iki saatini, üç saatini Kuran okumaya, Kuran ilimleriyle ihtilal etmeye, meşgul olmaya ayır. Ne yapıyorsun? Hiçbir rekabet yok, hiçbir yarış yok. Kimse kimseye bakmıyor. Ha bak bu arkadaşımız Arapça öğrendiyse ben de öğrenirim. Yok. Ama herkesten var, falanca araba almış, falancanın işleri çok iyi olmuş,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 ancak diyor eşek gibi kullanması lazım. Nasıl yani? Eşeği insan ne olarak kullanır? Yük yüklemek için kullanılır değil mi? Üzerine binmek için kullanır. Hedef nedir? Eşek değildir haddi zatında. Gideceği yere ulaşmaktır. Şeyh i̇bn diyor ki insanın diyor malı kullan malı kullanılmasındaki örneği şöyle olmalı. İnsan eşeği veya bugünkü örneğiyle arabayı ne için kullanıyorsa malı da o şekilde araç olarak vesile olarak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 misafiri geldiği zaman misafiri apatmanın apartmanın, giriş katının merdiveninin altında misafir eden ama aynı zamanda sabah namazına camiye giden insanlar biliyorum ben. Şimdi bugün o insanlar mesele biniyorlar, ciklere biniyorlar, fabrikaları var. Namaz yok. Başka hanımlarla, kadınlarla gönül eğlendiri, eğlendiren insanlar haline gelmişler. Çünkü zenginliğin bir kısmı da nedir? <gülüyor> Haddi mutluyan, tagidir. Kişi ne yapar?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 ne yapın diyor hadiste. Hızlı davranın. Yani bir yaşlılık herkesin başına gelecek. Değil mi? Bakıyorsun. yani Bugün siyasilerden de görüyorsun. Adam 10 sene önce bangır bangır kürsülerde bağıran, meydanlarda naralar atan adam, Adamlar görüyorsun. Bir de bakıyorsun ki iki büklüm olmuşlar. Ne konuştuklarını daha bilmiyorlar. ayakta duramıyorlar. veya da etrafındaki akrava eşine dostuna bakıyorsun. ne diyorsun. Bu 5-6 sene önce hacca gitmişti bizimle. Sapa sağlamdı. Aa bak şimdi kambur olmuş. Ziyaretine gidiyorsun. Saçmalıyor. Acayip acayip şeyler soruyor sana. Ya bu akıllı bir insandı. Yönetiyordu. Elinin altında işçileri vardı. Benim gibi bu da şeylere sahipti. Sözü geçiyordu. Demek ki her insanın başına ne olacak? O durum gelecek hayatta kalın seyahat. Eû mavten Beklenmedik, acil bir şekilde gelen ölüm. Gelmeden aceleci olun Yani biliyorsunuz ölüm وَلَوْكُمْ تُمْ فِي بُرُودٍ Yükseltilmiş, güçlendirilmiş sağlam burçlarda, kulelerde, kalelerde olsanız bile size ne olacak diyor? gelecek bulacak diyor Allah hala. Ölüm böyle bir şey. Herkesi gelecek bulacak. Hiç beklemediği bir anda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 Kiraya verelim burayı 500'e. 300'e gidelim başka bir yerde oturalım. herhalde 200 biriktirelim. İki sene sonra buraya girelim. Geçen anlatıyorlar. İki sene sonra işte kiracı çıkartıyorlar. Artık diyorlar paramızı biriktirdik. Daireye giriyorlar. Birkaç gün sonra kadın Hı. vefat ediyor. Kanserden. Birden kanser çıkıyor. Yani eş evi döşemiş O zaman ben sordum dedim namaz kılıyor muydu? dediler yok namaz kılıyor. Dedim eyvah.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 Elimize bir şeyler geçsin demeden. Hemen herkes kendi hacmine göre, sikretine göre ne yapmalı? Hayırda sadece bunu mal vererek, para vererek değil arkadaşlar. Kendinizden, vaktinizden vererek, şeylerden fedakarlık ederek de anlayın bunu. Bu şekilde yapmalıyız? Hızlı bir şekilde, tez elden, salih amellere, hayırlı işlere yönelmeliyiz. Evdeccal, evet, Yahut diyor deccal gelmeden önce ne yapın? Çünkü deccal de ansızın olacak? Gelecek. Feşerru gâibin yuntazar. <gülüyor> Ki bu deccal şerru gâibin yuntazar. <gülüyor> beklenilen, gelmesi beklenilen en şerli yaratıktır. Herkes tarafından beklenir. Ama gelişi ne değil? Şer. Hayır değil şer. ya <gülüyor> yahut kıyamet gelip satmadan فَسَعَةُ <fessatu edhe> ve وَاَمَرِ <amar> Zira kıyamet bunların en acısı, bela ve musibet olarak da en büyüdür deniyor muhadiste. Bunların hepsi mana olarak her birine doğru manalar. Ancak hadis bu peş peşe sıralanan lafızlarıyla ve bu ne arkadaşlar ee, zayıf. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam sen derslerde de söylemiştik. Aleyhisselatü vesselam mesela bu hadisin içinde gelen cümlelerden bazılarından ne yapmış Allah sığırmış. Mesela ne yapmış Aleyhisselatü vesselam? Yaşlılığın serbinden Allah sığırmış. Yani çünkü hatta sabah akşam zikirlerinde ne yapıyoruz biz? Okuyoruz değil mi? Ne diyoruz? Ne diyoruz? Mesih, Mesih, meser, meser. Evet, keser Her gün okuyoruz, sabah ve akşam. Allah'ın ben sana sunarım, keminal keser. Ve su ilki ver. Yaşlılığın, kötülüğünden, acizliğinden sana sunarım. Yani beni ne yapma Allah'ın? Yani bizim toplumda da vardır, değil mi? Gel, Rabbim beni ne yapmasın? Yani elden, elden ayaktan. Düşürünce de yani yapmaz, hayat da yapmaz. Elden aşağı, ayaktan düşürünce beni napsın, alsın. Kimseye der üstten işte ne, ne olmayayım, ne muhtaç olmayayım, kimseye yük olmayayım. Böyle denir halk arasında böyle vardır. Aleyhisselatü vesselam bunu her gün sabah akşam ne yapıyor? Allah'ım diyor? Yaşlılığın kötülüğünden, çarından ne yaparım? Sana sığınırım diyor. Yine İmam Bukhari rivayet ederiz diyor ki, Nebi Aleyhisselatü vesselam iste sığınır, iste <gülüyor> ağda sallallahu aleyhi ve sellem min en yurda ila arz il Nebi Aleyhisselatü Vesselam, yaşlılığın son anına ulaştırılmaktan, yani böyle elden etekten, elden ayaktan kesilmekten Allah'a sığınırdı. Demiyor <Gülüyor> bu Önemli olan bizim, ne şey yapmamız lazım arkadaşlar? İman ederek, imanı tahkik ederek, imanın ne olduğunu açıklıyoruz derslerimizde. Müminin hayatı boyunca gözü önünde bulundurması gereken, baş tacetmesi gereken bir mesele.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 Nefsiyle mücadele etsin. Haramları terk etme konusunda ve emrolunanları yerine getirme konusunda mücadele. Haramları terk etme ve Allah'ın emirlerini yerine getirme konusunda mücadele. Bu burada mücadele verene Allah ne yapıyor? Arkadaşlar doğru yola iletiyor. Sonra başkalarıyla mücadele geliyor. Fiddat ehliyle mücadele. Fasıklarla mücadele. Kafirlerle mücadele. Bu şekilde mücadele edenler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 ne yapacağız? Olazana ne diyor? Onlara karşılıklarını en güzel bir şekilde vereceğiz. Hemen 8. hadise geçelim. 8. hadise bu hadisi kitabı tefhid almış. Hatırlayacaksınız biraz sonra. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem tabi bu hadisi Ebu Hurayra'dan. Bu hadisi İmam-ı e rivayet ediyor. Sahih hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü. Tabi Hayber yaklaşık Medine'den e, yani 170-80 kilometre uzaklıkta bir yer. 100 mil diyor yani. Biraz daha fazla belki. Yahudiler yaşıyor burada. Yahudilerin yerleşkesi. Nebi Aleyhisselam burayı fetha gidiyor. Sonra burayı fethedince Yahudilerle ne abi Bir anlaşmaya varıyor. Ticari bir anlaşmaya varıyor. Nedir o ticari anlaşma? Oradaki tarlalardan çıkan ürünler Yahudiler tarafından işlenilecek, biçilecek, sulanacak, yetiştirilecek. En sonunda hasat alındığı zaman yarısı kime verilecek? Müslümanlara verilecek. Bu şartla Yahudiler zillet içinde. Zillet değil mi? Yani sana birisi geliyor, elindeki malı yapıyor? Diyor ki ya Müslüman ol,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 Yaptırdı cizydi an yedin homsah gibi. Hayatın geçen. Onlar cizeyi verecekler. Nasıl verecekler? An yedin. Bu an yed kelimesi eliyle Manasında Türkçe'ye çevireceğimiz bu kelime tefsirciler diyor ki manaya gelir. Bu an yedin. Birisi yani güçle ve kuvvetle verecekler. Verin verin. Mecbursunuz. Diğeri de direkt gelip kendi elleriyle verecekler. Ne demek direkt geliyor kendi elleri? Yani hizmetçi birinden demeyecek. Mesela diyelim ki Yahudiler ve Hristiyanlara dedi ki. İslam ülkesi, Müslüman ülkesi dedi ki, zekatın şeyinizi, cizyenizi vereceksiniz. İşte senin şu kadar yılda neyin var? Cizyen var. vergin var, şu cizyeyi vereceksin. İşte on dinar. Bu teksire göre, an yedin ve zilletçe. Kendi elleriyle verecekler. Gelecek önüne, senin, diyecek ki buyur efendi, bu benim neyim? Cizyen. Toplu kimler için arkadaşlar? Yani sen bunu hak edecek Müslüman ol ki tevhidini Peygamber aleyhissalatü vesselam gibi otur ki, ashabına yay ki toplumda bu iyice oturmuş olsun ki süddet yaşanmış olsun ki Allah da sana bunu ne yapsın? Versin. Senin çalışmanla, çabalamanla verilecek bir şey gibi elde edecek bir şey gibi. Allah'ın tevhidine, muvaffakatıyla olacak bir şey bu. Tabi Ömer radıyallahu anh hilafeti döneminde yine bakın izlete bakın Ömer diyor ki çıkın gidin hadi gülün nereye Şam'a doğru gidin diyor biz zaten yani ülkenin yarısını gidip hepsinden alacağız oraları istiyoruz artık. yani pekâbişsin böyle yani, anlaştı ben neyim on halifesiyim bunu devam ettirmeyebilirim şu andaki maslahat müminlerin çıkarı ne yapmanız sizin burada kalmamanız yaşanmamanız sizi sürüyorum sürgüne bırakın evlerinizi barkanızı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 Irmak üzerinde, nehir üzerinde, akan suyun üzerindeki çel gibi olacak. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Teşkisi. Teşhis bu. Çokluk bir şeye fayda vermiyor arkadaşlar bu manada. Önemli olan ne olmak? İçerik, keyfiyet, asla tutunmak. Ne zaman asla tutunuruz? Kur'an ve sünnete sarılırız. Ashabın menhecinden yolundan gideriz bidatleri, şirki bırakır, toplum içinden ayıklarız. Bilin ki o zaman izzet tekrardan geri dönecek. Ömer'in dediği gibi نَحْنُ قَوْمٌ اَعَزَّنَ اللّٰهُ Bizler Allah'ın bize İslam ile izzet verdiği bir toplumuz diyor. Şahit diyor izzeti İslam dışında başka bir yerde ararsak ne yaparız diyor, bulamayız. Gerçek İslam, hakiki İslam, peygamların yaşamış olduğu saf İslam. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Hayber'de la'tu ve Bu sancağı, bugün diyor. Allah'ı ve Resulünü seven bir insana vereceğin diyor. Allahu ala ve Allah Teala onun eliyle ne yapacak? Fethi bize mashar, bizi fetih mazhar kılacak, mazhar eyleyecek, bizi muzaffer eyleyecek. Ömer radıyallahu diyor ki şöyle قال: illa imareti, yöneticiliği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 Fethi bize nasip edecek. Fetezevvertu leha diyor ki Ömer radıyallahu anh hemen asıldım öne doğru. Sancağı almak için hemen ben ben ey Allah'ın Resulü ben istiyorum. Reca'em ud'a leha Neyi umarak öne atıldım, Neyi umarak böyle istedim? Bana verilmesini umarak bana verilmesini arzulayarak ne yaptım? istedim. Fedâa Resulullah sallallahu aleyhi ve Ali ibn Abi Talib. Ali peygamberimizi çağırıyor. Ali'yi çağırıyor. Ali nerede diyor soruyor değil mi rivayetlerde almıştık. Ne diyorlar? Ali diyorlar gözünden rahatsız şikayetçi. Ali sattallahu aleyhi ve sellem namıyo onun gözlerine çağırıyor. tükürüyor. Fa'atâhu iyâhu ve Ali sattallahu aleyhi ve sellem Sanz'a kime veriyor? Ali radıyallahu anh'a veriyor. Feqâle imşe. İmşe. Vale altı sağa sola arkana bakmamız. Yürü. Karşında bir ne var ordu var. Hatta ne olmuş? Ee, kaleler altına arkasına saklanmış, kendini güvene almış. Savaş tecrübesi olan mı Diyor ki peygamberimiz, yürü. Emshi, vale altı Hatta Allah olarak. Allah diyor sana fetihlerene dek, senin elinle fetih gerçekleşene dek. Sağa sola bakma. Yürü. Fasar <âliyun> şey <'en> ali şeyan. Ali bir birazcık yürüdü. Sonra <fumma vakar> durdu. Ola <olem> meltef. Sağa sola bakmadı. Tabi Kim bakmıyor? Şu peygamber bakmadı mı? Durdu. Fasaraha bağırdı. Alama ukatil ya Rasulullah. Ne için savaşayım? Savaşacağım şey ne? Uğruna. Ne? ne neye savaşayım? Ne insanlar?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 İşte o savaşı serilmezdi. Kana kıpılmasından hoşlanmazdı. Evet. Yani Aleyhisselatü Vesselam her şeyi kuralını göre yapar. Devlet olduğu zaman sistemli olarak Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? İnsanlara bunu davet etti. Şimdi bazen ben denk deliyorum. Böyle Kıptiler, Hristiyanlar müminleri sıkıştırmaya çalışıyorlar. Müslümanları sıkıştırmaya çalışıyorlar. İşte diyorlar bakın. Biz... Kafatasçı, savaşçı, saldırılan bir, nesiniz? Peygamberin ümmetisiniz. Bak hadislerde böyle diyor. Tabi karşıdaki temsilciler de, İslam'ı temsil de, var, kıvırtmaya çalışıyor. Evet, biz kafa değiliz. Yobaz değiliz. Hristiyanların Haçlı Seferlerinde yapmış oldukları, Yahudilerin hala yapmaya devam ettikleri gibi Müslümanlarına yapmazlar. Bu manada onların yapmış olduğu işkence, zulüm, kafa tatçılık yapmazlar. Ama burada söz değil arkadaşlar yanağına bir tokat vurana, öbür yanağına buraya da burada değil. İslam'ı davet etme uğruna, tabi tüm kurumlarıyla, yani kendi başına tek başına yapılacak şeyler değil. Buradan da bu anlaşılmasın. Bunu sürekli alimler söylüyorlar. Başındaki liderinle sıkanlı bir şekilde ne yapacaksın? İnsanlarla önce kelime-i şahadete davet edeceksin. Şahitlik etmeyeceklerse onlarla ne yapacaksın? Savaşacaksın.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 Tevhidi gerçekleştirirlerse ve benim peygamber olduğumu söylerlerse, bunu şahitlik ederlerse senden diyor artık mallarını ve kanlarını ne yapmışlardır Korumuş olur. olurlar. Ancak diyor onlardan, onların malları ve canları, kanları hak ettiğinde, İslam ne zaman haklı olarak onlardan alın, alınmasını emrettiğinde ancak alabiliriz. Zekat gibi. Yahut bir kişiyi öldürdüyse onun canına can gibi. İşte bu da benzer şeyler gibi. Ancak o zaman dokunabilirsin. Onun dışında eğer bunu söyledilerse bunlar ne yaparlar? Kanlarını, mallarını konuşuyorlar. Hani Ebu Vakir radıyallahu anh, zekat vermeyen zekat vermekten kaçıran insanlara savaşma emrini verince geliyorlar diyorlar sen kelime-i şehadet getiren işte Allah'ın Resulü'nü peygamber olarak kabul eden insanlarla mı savaşıyorsun? Onlara karşı savaş mı açıyorsun? Ne diyor? Ali radıyallahu an, bu hadis söylüyor. Bu onun hakkındandır diyor. Yani o İslam'ın dini, onların malları üzerindeki ney bu? Hakkı. Vermezlerse ne yaparız? Zorla alırız. Onlar diyor, develerin ayaklarını bağlamak için, dizlerini bağlamak için Peygamber'e verdikleri o halatı ikal deniyor buna, o ipi Peygamber'e verdikleri ipi bana vermeyecek olursa ben diyor, onun için de onlarla ne yaparım? Savaşırım. Bu şekilde bu bâbı da bitirmiş oluyoruz. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse <gülüyor> bâbul mücahede, cihad, mücahede, nefisle mücadele, insanlarla mücadele bâbını alacağız. Ve subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilaha illa ent. Estağfirükelü <gülüyor> ileyhi.